168. konu, Ebu Zer'in beş kere biatta bulunması, Ebu Zer şöyle anlatıyor, Hz. Peygamber'e beş kez biat ettim, o da yedi defa Allah'ı şahit kılarak Allah'ın dini hususunda hiç kimsenin sözüne kulak asmayacağıma dair benden söz aldı, Hz. Peygamber bir gün beni çağırtaray Ebu Zer, Allah'ın cenneti karşılığında bana biat eder misin, dedi, ben de evet, ederim, dedim ve ellerimi uzattım, bunun üzerine Hazreti Peygamber halktan hiçbir şey istememek üzere biat ediyorsun, buyurdu. Ben de tamam, dedim. Hazreti Peygamber kamçın düşse dahi almak için kimseden yardım istemeyeceksin, bineğinden inecek ve onu kendin alacaksın, şartını da koştular. Hazreti Peygamber bana, altı gün sonra gel, ey ebazer, aklını kullan, sana söyleyeceklerimi iyi dinle, buyurdular. Yedinci günü oraya vardım, Hazreti Peygamber bana şunları söylediler. Sana Allah'ın emirlerinin gizlisinde ve açığında onun takvasından ayrılmamanı tavsiye ediyorum, bir kimseye kötülük yapacak olursan hemen arkasından ona iyilik yap, sakın hiç kimseden bir şey isteme, kamçın dahi düşse sen kendin in, al, sakın herhangi bir emanet kabul etme.